1739 numaralı konunun devamı, felaketten kurtulmuş olsaydınız bile dünyadan herhangi bir nasibiniz olmazdı, dünyada size hiçbir şey verilmeseydi dahi ölümden sonraki hayat için çalışıp onu her şeyin üstünde tutmanız gerekirdi, kaldı ki Allah Teala bütün mükafatı ahiret için saklamamış bu dünyada da nasibinizi vermiştir, sizden bunların hepsini elde etmek isteyenlere Allah'ı hatırlatırım, Bunları Allah'ı gereği gibi tanıyıp onun için amel ederek, kendinizi ona ibadet etmek hususunda zorlayarak, verdiği nimetlere sevinip geri almasından korkarak elde edebilirsiniz, nimeti inkar etmek ve nankörlükte bulunmak kadar onu elden çıkaracak başka bir şey daha yoktur, nimete şükretmekse onun devamının ve hatta daha da çoğalmasının sigortasıdır, bunlar benim size Allah'ın emir ve yasakları hususundaki nasihatlarımdır.